Uykunun faydaları, hazırlayan ve sunan Oğulcan Bakiler. Geçen haftaki programın ikinci yarısını şimdi dinliyoruz. Ee, şimdi İzmir Mahallelerinin Kuruluşu ve Tarihi. Evet. Bu program adını e, Kozmas Politisi'nin, kitap bu hocam, hı hı. Yitik Kent'in 40 yılı. Belge yayınları biliyorsunuz bir dönem bunu yaptı. Hı -hı. Hatta şunu da ekleyeyim. Evet. Programla hiç alakası yok. Ermeni e, kıyımı üzerine Hı -hı. bir kitap hazırlandı. Belgeden çıktı. Tavsiye ederim. Hı -hı. Tamam. de bir kitap olacak. E, oldu. Hı -hı. E, bir Ermeni'nin e, hazırlamış olduğu bir kitap. Hı -hı. Yani e, Ermenistan'dan çıkması zaten kitabın. Hı -hı şey Belgeleyinleri hazırladı kitabı. Bu da Belgeleyinleri. Mare Nostrum dizisi diye geçiyordu bu. Evet. Yani bu sadece şey yok. Mesela Balkanlardan falan da. Yani Mare Nostrum'un parçaları. Hmm. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Balkanlar da parçası. E, madem İzmir'i konuşuyoruz. İzmir'in camilerinden bahsettik. Yunan'dan da bahsettik. Cahit Külebinin şiirinde bahsedilen İzmir'in kızları da var nihayetinde. Evet, İzmir'in kızlarına geleceğiz. Şey önemli, İstiklal Marşı biliyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un şu anda okuduğumuz marş. Ama ikinci veya üçüncü olan şiirleri çoğumuz bilmez. Kemalettin Kamu'nun ikinci şiirini de okuyalım. O zaman orada İzmir'in minarelerinden bahsedilir ve Türk kızlarından bahsedilir. Yunan'ın koynuna koymayacağız denen İzmir kızlarından bahsedilir. Tabii yani şimdi Avrupalı evet. tüccarlar yani, <gülüyor> Rum kızlarını alınca. Yani İzmir'in mesela o bakımdan önemli. Yani şey İstiklal Maraşı'na konu olan bölümdür o İzmir'le ilgili bölüm. <gülüyor> Onu da burada yine dinleyicilerimize söyleyelim. O şiiri bulup okurlar. Kemalettin Kamu zaten ayrıca başka bir evet. incelenme alanı. Evet. Ee, kitap İtik Kenti evet. 40 yıl Kozmaz Kitabın içinde şöyle bir ifade var. Hı -hı. Buradan gidenler gittikleri yerlere İzmir'deki semt atlarını verdiler diyor. Hı -hı. Yani... Yunanistan'da işte mesela çeşme, yeni çeşme. Bu hangi dönem bu? Hmm. Mübadele 1922, yani büyük yangından sonra. Evet, bü Kitap büyük, büyük yangını. yangını ve mübadeleyi işliyor. 1922 yılı yangından bahsediyoruz. Evet, evet. evet Şimdi bir şey de var önemli. 1908'de İzmir'in nüfusu 250 bin. Evet. E, 1927 yılında 135 bine. Bir dakika hocam, bir düşüyor. Dakika. Doğru mu ben? Ha, burada, pardon yanlış bakıyorum da, ee, nüfusu gösteren tablo doğru. Ee, yani o yangın ve sonrası gidenler dediğin için e, söylüyorum. Evet, yani yangından sonra zaten İzmir'in nüfusu evet. değişiyor. Hatta şimdi ona gelelim madem. Hı hı. Yangından sonra, hazır kitabı da anmışken... E, Birçok şey değişiyor. Yani hmm. semt hatlarıyla beraber hmm. birçok şey değişiyor. Ee, mesela daha da önceye gidelim. Hmm. Muhtarlık teşkilatının kurulması demiştik. Zorlu hmm. geçmiş. Yani bu 19. 19. 20. yüzyıla tekabül ediyor. Mesela 2. Mahmut muhtarlık getirdiğinde burada kabul edilmemiş muhtarlığın kurulması. Hmm. İzmir'de muhtarlık engellenmiş. 19. yüzyılda Punta, Frenk Caddesi, Basmane, Konak... İslam, Rum, Ermeni mahalleleri. Hı. Böyle anlıyoruz. Hı. Fakat bunlar mahalleyi değil e, ya ticaretin canlı olduğu bölgeleri evet. ya dini cemaatlerin yoğunlaştığı bölgeleri evet. ya da önemli sokak caddeleri gösteriyor. Yani bugün hala isimlerini bildiğimiz yerler evet. açıkçası. E, bazı bölgelerde de yerleşim etnik ya da dini unsurlara göre değil maddi duruma göre değişmiş. Mesela evet. sayfiye yerleri. Hı hı. E, bu sayfiye yerlerinde hem e, Yahudiler, Rumlar, Levantenler e, evler yapmışlar. Hem de Türkler de yapmışlar. Hmm. Yani mesela örnek veriyorum Karataş. Hmm. E, daha da devam edersek işte Güzel Yalı civarı buralara daha çok Güzel Yalı'nın eski Reshadie. Reshadie. Evet, Güzel eski ismi, Reşadiye. Reşadiye. Evet, eski ismi Reşadiye. Reşadiye. Ve Reşadiye adı. Bakın şimdi adı ne zaman değiştiriliyor? Evet. En e, e, önceki adını da söyleyelim. Hı. Evet onu yani, da söyleyelim. Onu pek bilen çıkmaz. Mamuretül Hamid. Hamid. Abdülhamit. Abdülhamit. Abdülhamit düşmüş. Hı hı. Ondan sonra az önce dediğimiz gibi e, padişah isimleri geri, geri alınarak hı hı. bu sefer Reşadiye adı konulmuş. Evet. Bu, bunlar şey... Mesela bak Reşadi adının konulduğu dönemde 1911 döneminde e, mesela e, tekrar Hamidabad hıh hmm. Abdülhamit'in adının verdiği hmm. Hamidabad olmuş Selimiye. Selimiye. Yani, Mamureye Hamid Mecidiye. diye, e, ya Hamid'in İhsan Hamid Mahmudiye. Mahmudiye. diye. Hmm. Yani isimler böyle değişmiş. Değişiyor. Reşadiye de öyle konulmuş evet bugünkü güzel yalı bugünkü güzel yalı ya yani bu bu bu yörelerde de maddi duruma göre şekillenmiş mimari mimari demeyelim de yani yerleşim evet yerleşim daha sonra 1922 büyük yangını hı hı. büyük yangından sonra dediğiniz gibi nüfus da değişiyor 1922'den sonra mahalle adları'nın değişmesine ayrıca bir önem veriliyor. Hı. Ee, mesela 1925 gazetelerinde, ee, şimdi notlar, evet burada. 1925 gazetelerinde, İzmir gazetelerinde. Bu gazeteler, onu da söyleyelim. İzmir Kent Arşivinden hmm. ee, Ahmet Pirçtina, İzmir Kent Arşivinde bu gazetelerin mikrofilmler halinde olması hmm. lazım. Hepsi evet. var, tüm var, görülebilir bu gazeteler. Hmm. Ee, yeni Asır, ee, Hizmet, Yanık Yurt, hmm. bu gazeteler. E, bu gazetelerden biri e, mesela yanık yurt gazetesi hmm. diyor ki e, şehrin e, dahilinde gayri milli isimler taşıyıp harsi milliye mu ve muafık görülmeyen mahallat isimlerinin mahalle isimlerinin hmm. teb ve e, teb encümeni vilayetçe karar verildi. Evet. E, fakat burada, topyekün bir Türkleştirme de var. Evet. Yani artık deniz dediğiniz gibi nüfusu hı hı. Türk olarak evet. e, 135.000'e düşürerek arttırmak, var olanları da Türklaştırmak. Topyekün bir Türkleştirme söz konusu ve bu ayrıca dikkat çekebiliyor. Şimdi aklıma geldi. Az önce Reşadiyeden bahsetmiştik. Evet, İkinci yalan. Meşrutiyet'in ilanıyla beraber e, yavaş yavaş bir milliyetçilik de mesela İngiliz yokuşu Hmm, Arap, evet, yokuşu Arap yokuşu oluyor. Ee, ama benim dikkatimi çeken e, mesela Murtakya hı hı. mahallesi var. Evet. Bu Murtakya mahallesi oluyor Muradiye evet, mahallesi. Muradiye. Tiryada oluyor Turfan'da. Triada oluyor Turfan'da. Muradiye işte incelemek lazım. Yani, yani Muradiye de... o dönemde mesela hani işte bildiğim benim bir Balıkesir'deki Muradiye var bir de Van'ın ilçesi olan Muradiye var. Yani, yani bu tamamen benzediği için. Madem zaten evet, evet. Muradiye'de ismi yani var yabancı, zaten. Yabancı hı. kelimelerin yerine Türkçe benzer sesleri evet. e, ne diyelim şey etmek, yerleştirmek tekambül etmek. Bu mesela Trajik Başarı kitabında da evet. vardı. Evet. E, Türkçeleştirme. Türkçeleştirme. E, mesela tespit hı hı. Karıştırıyor olabilirim ama tespit Hı -hı. Arapça bir kelime, evet. saptamak Hı -hı. olarak uydurmacası evet. getiriyor. Yani Arapça'ya ses en olarak, böyle... Arapça-Farsça kelimeler yerlerine böyle Türkçe benzer sesler ikame Hı -hı. edilmiş. Evet. Ee... Hatırlayalım o yine yürütmek kelimesi rotaya evet, benziyor rota. gibisinden. Evet. Yani aslında İzmir'deki de şey, trajik başarı ama mimari olarak da yani. Mimarı olarak da saydığımız eserler evet ama e, trajik yönü yani biraz bir, e, trajik, tabii ki ağır. Evet, trajik evet, yönü ağır. Evet. Ve trajik yönü de pek açıkçası gören kalmadı. Evet, gibi trajik geliyor. yönü biraz fazla. Evet, yani bir başarı sağanabilmiş midir? Zannetmiyorum yani bir başarı olduğunu. Yani e, henüz Cumhuriyet'in 100. yılına gelmedik bakalım. E, şimdi ben e, az önce de söylediğim gibi. Ee, İzmir'de e, böyle kanunlar çıkarılmaya hmm. başlıyor. 1925'ten itibaren Türkleştirme için kanunlar çıkarmıyor. Ee, aynı zamanda daha önceden de andığımız bir şey vardı. 1930 belediye kanunu vardı. Hmm. Bu belediye kanununda e, ideolojiye uydurulması istenen bazı mahalle adları hmm. var. Ee, mesela 1937'de İzmir Belediye Meclisi Zabıt Defteri. Evet. Ee, no. 17 ee, 11 Şubat 1937 hmm. Bu e, bölümü e, Erkan Serçen'in doça, Yardımcı doçanı doktor Erkan Serçen'in İzmir mahalleleri ve muhtarlık Muhtarlığın kurulması olması lazım İzmir'de muhtarlık teşkilatının kurulması ve İzmir hmm. mahalleleri Erkan Serçen'in makalesinin sondaki e, ekler ee, mesela diyor, deniyor ki birkaç kısmını okuyayım ben bunu, birkaç yerini okuyayım. Ee, mesela bu belediyede semt atlarının değiştirilmesiyle evet. ilgili ee, meclis kararı. Evet. Ee, yani toplantı zaptı. Toplantı zaptı. Ee, Toraman mışadı ülkü yani zeytinlik. Zeytinlik, zeytinlik. bugün bizim eskiden ee, ülkü bilirdik evet. yani. Tepecik olarak bildiğimiz eski evet. ismi ve hala söylenen ama yeni şehir olarak Yenişehir şu anda olur. bilinen yeni şehirin arka tarafları evet. orası Toraman. Toraman demişler Su fakat Su Suat diyor ki Suat hmm. Bey Toraman Ülkü Şükrü Sayar Toraman güzel bir isim canım Suat Bey Toramanın manasını bulamadık diyor. Hmm. Arkasından K. tonak hmm. Köpeklere Toraman derler. Aldı bakalım. Reis de diyor ki ondan sonra toplantının reisi ülkü diyelim. Hmm. Eskiden yine biliyorsunuz orada bir ülkü sineması vardı. Evet. Herkes bir yeri tarif ederken ülkü sineması. sinemasının oradan. Biz ailen diyoruz hocam. Evet ailen diyoruz ülkü sineması. Orada oturanlar. Hmm. Ülkü diyelim. Toraman'ın fena bir manası varmış. Ülkü adını kabul edenler elini kaldırsın falan, hmm. falan filan kabul edilmiştir. Ee, yine böyle mesela Fatih semti var İstanbul'da. Evet. Varmış e, Fatih semti var İstanbul'da. Var. İzmir'de de Fatih semti var. Evet, şu anda Fatih semti yok değil mi? Fatih mahallesinde yok, yok. O, ben o, de hiç hatırlamıyorum. O şöyle kaldı diyor. Fatih Hı. kuvvetli bir isimdir ama İzmir'le bir alakası görülmemiştir diyor Hı. Suat Bey. Bunun için değiştirdik. Evet. Lütfü Lütfü Bey kimeza burada isimleriyle yazın Hı. olduğu Hı. için öyle okuyorum Lütfü. kime izafeten verilmiştir suat bulamadık hmm. reis de diyor ki 6 ok diyelim 6 ok diyelim evet 6 evet. herhalde Kabul itiraz edilmiştir. eden fakat 6 ok kaldırıldı sonra kaldırıldı 6 ok kaldırıldı evet. yani böyle hizmetinünü <gülüyor> ne zaman konuldu oldu. O, o dönemde mi? İsmet İnönü'nü ne, nereye? İsmet İnönü'nü İnönü benim ediyor. okuduğum bir yine kahramanlara dahil edilmiş. Yani Altıok ok ve Kahramanlar kısmında bir İsmet İnönü mahallesi varmış. E, şu anda da İzmir'de bilmiyorum. Galiba sadece İnönü mahallesi var. Bul, başında. Bul hocam. Heh. Buranın adı Hacı Mehmet'miş. Hacı Mehmet. Hmm. tamam mı? Burada hacılara da biraz takılıyorlar de. Hmm. Yani mesela diyor ki ee, Hacı Mahmut camisi mesela hı. bir dönemdeki, evet. o mesela değiştiriliyor hı. falan. Mesela herhalde isim değiştirmek lazım mı diyor yani bu bu civarda diyor Hacı Mahmut çok bilinir falan, Salepçioğlu'ndan evet. bahsediyor burada. Ee, herhalde isim değişmek lazım mı diyor Doktor Mitat, avukat Münir de diyor ki Hacı olunca mecburiyet vardır. Hacı olunca mecburiyet vardır. Yani ee, ve ne oluyormuş Hacı Mahmut yerine salepçi oldu. Hım. Salapçıoğlu da iyi bir adammış orada. Salapçıoğlu. Salapçıoğlu herhalde eşraftan birisidir. Aynen öyle. Evet, Salapçıoğlu Kemal Atatürk'ün de biliyor. çarşısı var. Evet, Salapçıoğlu yani. var. Eee İsmet'in de buldum ben bu Hı -hı. arada. Ee, nereye kaybettik? Ee, Hacı Mehmet'miş demiştim. Hı -hı. Fakat e, İsmet İsmet'in sonra ne oldu? burda yok. Yok işte İsmet İnönü Kahramanlar e, mahallesine yani dahil ediliyor. Evet. Ama şimdi e, merak edilen konu şu. E, daha sonra neden e, İsmet İnönü adında bir mahallesi yok İzmir'in ki İzmirler e, İsmet İnönü severler. İnönü mahallesi var galiba ama önünde İsmet var mı yok mu bilmiyorum. Evet. Ee, yani adları böyle değiştirilmiş. Evet. Ee, Gördüğü gibi mahalle adlarının değiştirilmesinde de bazı şeyler yaşanmış. Tartışmalar yaşanmış. Evet. Şimdi notlarıma bakıyorum. Evet. Galiba bitirdik. Yani İzmir'de mahallelerin adlarının den alıp Evet. Yani mahallenin tarihine kadar indik burada. Evet. Hocam var mı notlarınızda gözden kaçan? Yok. Belki herkesin yine buraya yazdığım e, e, Cumhuriyet'le beraber işte bu Gardan bahsettim. E, bunu da ben geçen hafta okudum Zafer Toprak'tan. E, Zafer Toprak tarihçi. Evet tarihçi Zafer Toprak. Hangi e, kitabı nereden çıkmış hocam? Kitabı çünkü biliyorsunuz aradık o zaman. Hmm. Yine e, Doğan kitaptı galiba. Doğan mı? Evet evet Doğan kitap. Dersim'den e, Tamam. Evrim'den ee, Dersim'e mi? A, anımsadım evet. şimdi. Antropoloji, Hocam, e, antropoloji kitabı. Hocam antropoloji kitabı evet, antropoloji mıydı? Bayağı kitab. şöyle bir kitap. Evet evet. Şöyle antropoloji bir kitab. kitabı evet, önemli Evet Doğan kitap. kitaptı. Doğan kitaptan. onun e, Bunu ilk kez gördüm ben. Kendi arşivinde varmış. E, Sivas'a demir yolları gittiği zaman o zaman e, Sivas'ta şöyle bir şehrin girişine şöyle bir yazı yazılmış. Yaşasın demir kollu cumhuriyet. Şey ee, yani dört yani ya, demir. Evet işte şey zaten Karayolu Demokrat Parti'nin <gülüyor> metaforu demir yolu ise tabii, tabii. cumhuriyetin metaforu, cumhuriyet ideolojisi metaforu. Tabii o dönemde yine biz biliyoruz. Mesela işte Mustafa Kemal çok yerleri geziyor. Siyah treniyle geziyor mesela, ee, bilmem bu bir başka e, mesele. E, İsmet Üzülün şiirinde dediği gibi milli e, milli şefin treni için beyaz. Yani Mustafa <gülüyor> Kemal kara trenle gezerdi. İsmet Üzülünin ün, e, treninin rengi neden beyaz? Evet. Ee, bu da bir başka soru. Yani e, evet mahalle adlarının değişmesi de böyle. Evet. Işte okul adları değişiyor, mahalle adlarımız değişiyor. E, biliyorsun yani şu anda bile mesela işte İzmir'de değişmeyen okul adları bile var. Hala 3-5 seneden beri bir problem i̇şte... yaşıyor. Yani. Evet, kızı sesi ondan zormuştum. Evet. Kızı işte İonya Üniversitesi <gülüyor> olurdu eğer İzmir <gülüyor> Yunanların elinde kalsaydı. Evet. Ee... Bu arada şey yine analım Turgut Cansever'i. Şöyle bir şey söyleyelim. Mesela Turgut Cansever Amerika'da katıldığı bir sempozyumda Turgut Cansever Türkiye'nin önemli mimarlardan bir tanesi. Ee, işte Amerika'da e, mimar anlatıyor diyor ki biz Amerika'daki bütün evsizleri topladık onlara birer ev verdik e, hepsini e, evli barklı kıldık e, fakat daha sonra 6 ay aradan geçti sonra bir baktık ki e, bu sokaktaki kişiler tekrar sokakta e, demişler ki yani biz bunlara ev verdik yani yurt verdik ne yaptılar ee, satmışlar tabii hepsini. Yine e, eski usul hayata evet. dönmüşler. Ee, har vurup harman savurmuşlar. Ee, tabii Turgut Cansever de e, Türkiye'deki durumu anlatmış. Demiş ki vallahi bizde de şöyle bir durum var demiş. Bizde insanlar e, ev yapmak için e, gece gündüz çalışıyorlar. Gece gündüz kaçak evler yapıyorlar ve biz onlara engel olmaya çalışıyoruz. Amerikalı mimar demiş ki işte iki farklı kültür Biz bir tarafta ev vermeye çalışıyoruz onlar evlerini satıyorlar Siz birileri ev yapmak isterken siz onlara engel olmak istiyorsunuz şimdi bu gücü gücü yönlendirmek lazım yani eğer biz Türkiye'de bu ev yapma konut veya bu mimari gücü Eğer formuna soksaydık yani Mimar Kemalettin'le beraber bir çizgi gelseydi e hakikaten evet, çok çok, önem çok önemli yani. eserler elde ederdik. Yani apartman kültürü kötü bir kültürdür. Yani müstakil evlerimizi kaybettikten sonra müstakil düşünceler de çok çıkacağını zannetmiyorum. Ondan sonra Amerikalı Mimar demiş ki, valla demiş sizin gibi böyle 300 tane adam bana verin demiş ben dünyayı fethederim demiş yani bu gücü e, kullanmak lazım. Bu ev, konut, e, mimari gücü kullanmak lazım. E, bunu yönlendirmeyince işte ortaya e, İzmir'de yaşadığımız için söylüyoruz. İşte e, gecekondulaşmanın hepimiz e, her yerde görüyoruz. Nihayet daha yeni yeni başlandı. işte yeşillere de gördüğümüz e, Düzenlemeler gibi. İnşallah bu daha... Ya bu bu her gelir. zaman trajik başarı olacak. İşte evet bu trajik başarı dediğimiz bu. Ha. Yani e, daha sonra gelen e, ama konutların da bir mimariye Top, sahip tabii. olması lazım. Yoksa e, deredeki e, Tokiler'in hiçbir e, cazibesi yok. Tamamen e, şey e, yaşayan mezarlık. Yani başka bir şey ha. söylenmez herhalde. Yani, e, Tokiler'in ha. böyle bir... E, çünkü tamamen şey yığıma bir yani hayat. Yani soru, soru şöyle mi o zaman bitirirken? İzmir'e nasıl tahammül ediyoruz? Yani? İzmir'e nasıl tahammül evet. ediyoruz? İşte ne yapacağız? Galiba bir tahammül edeceğiz. Galiba bir de sonunda mı bir müzik dinleyeceğiz? Evet. Ona duracağım. Evet. Geleceğiz ona da. Ha, tamam. tamam. <gülüyor> Mesela şeyden ben size bahsetmiştim Hı. herhalde. Salo filmi var Pasoli'nin. Bu Salo filmi Marcus de Sad'ın hmm. Sodom'un 120 günü evet. isimli bir romanından uyarlanmıştı hmm. filmdeki filmi izlediğinizde yani soru şu izleyiciye sorulan soru şu bu filme nasıl tahammül ediyorsun? Hmm. Bu da aynı. yani bu filmin... evet. Çünkü filmde tamamen yapılan şey hayal gücünün kuşatılması. Hı hı. Mesela orada işte ben onu yazmıştım Radikal Gazetesi'nde. Ee, kocaman salonlar gösterilmiş, kocaman pencereler hı hı. E, böyle kocaman kapılar müstehcen diyelim. Hı hı. E, bir salona büyük bir salonun içinde toplanıp hikayeler anlatılıyor. Hı hı. E, farklı hikayeler anlatılıyor. Evet. O salona açılan büyük kapılar halbuki böyle şeyler farklı hikayeler böyle müstehcen evet. işlenmemiştir toplumda. Hı hı. Yani bugün de öyledir. Filmde yapılan hayal gücünün kuşatılması. Bugünkü insanın hayal gücü evet. kuşatılıyor. Tabii. Yani İzmir evet İzmir insanının da hayal gücünü kuşatmak lazım belki de e, mimariyle, sanatla. Evet. E, o, o zaman o soru da ortaya çıkartıyor. İzmir'e nasıl tahammül edebiliyorsunuz? Evet. evet. Şimdi dediğiniz şarkıya gelelim. Sezen Aksu, hmm. İzmir'in kızları. Mesela sözlerinde neler diyor? İzmir'in kızları, birinde cumbuzları. Hmm. Cumba vardır orada değil mi? Yani cumba mesela mı? İzmir. Ha, sanki bakalım. bir cumba kelimesi, cumba vardır sanki o müzikte. Mesela dişidir, anadır, efedir, tatlı huysuzlar diyor. Hmm bakıyorum cumba demiyor ama Bizim balkona çıkar ver okurdum hmm. köprü inlerdi evet. burada köprü yalnız hangi köprü onu bilemeyeceğim çünkü köprü ama... Çankaya'nın adı köprü Hmm. Tabii ama orayla bir alakası oldu. Köprü bildiğimiz Göztepe Köprüsü. Şu anda bizim olabilir. Çankaya ismi e, ne zaman değişmiş? Eski ismi Köprü mü Çankaya? Köprü, Köprü. Ha, köprü. Tamam. köprü. Kesin Çankaya zaten hiç e, isminden de belli. Cumhuriyet. Çankaya e, e, tabii Çankaya da o, o caddenin adı Paşa Caddesi. Hmm. Yanlış mı biliyorum? Paşa Caddesi. Yani Çankaya dediğimizde Fevzi Paşa Caddesi. Cadde tamam ama Çankaya şey olarak duruyor değil mi? Çankaya... Hmm. Semt, adı. Semt adı. Acaba bu verilmiştir yani ama zamanını tarihini ben de bilemeyeceğim. Ama köprü deyince burada hmm. Göztepe kızları. Hı -hı. Ee, köprü inlerdi. Ee, böyle ee, Sezen Aksu'dan İzmir'in kızlarıyla bitirelim tamam. programı. Tamam. Ee, Teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Yani ee, hoş bir konuşma oldu umarım. Başka bir programda da görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Bir başka programda bir başka konu ee, ile görüşürüz. Peki. Neden olmaz? Teşekkür ederim hocam. Aman. Bu haftaki program bu kadar. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın aşk tara aşk tara esaslıdır kadın duruşları hiçbir topuk tıkır bu kadın Yıldızı keskin tuzu tadı Parfümü Meltem Yasemenler i cabında 31 top tutuk Teklerime benim merdiven altında dizimden belime kıvra birim Balkona çıkar vakber okurdum köprü inlerim öyle sert sert bakardım ki ay zor yetişirdim Baba sen ana sıra bakıp da kızını almayı Videonun faydaları hazırlayan ve sunan Oğulcan Bakiler.